Radyo burası, Açık Radyo Burası, 94.9 ve Açık Radyo'nun özel yayını son gününde devam ediyor. Bu dokuzuncu gün ve öğleyi de geçmiş durumdayız ve dinleyicilerimizden, destekçilerimizden Sema Temizkan'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Sema. Hoş bulduk. Ee, şaşırtıcı bir şey oldu. Ben dışarıda arada bir yaramazlığa kaçtığımda e, Sema Hanım diyeceğim. Sema Hanım'la Yok, karşılaştım. Sema Hoş de. geldiniz <gülüyor> dedim. Eraslan ben Sema dedi. Bizim 10 yıl öncesine dayanan hatta birlikte çalışmışlığımız da var. Ve bunun önceden haberi olmadı. E, karşılıklı olarak haberimiz olmadı. Burada öğrendik birlikte yayına gireceğimizi. Seni hakikaten burada görüyor olmak çok hoşuma gitti. Çünkü yaptığım yemeklerden hemen önce bu bilgiyi vereyim. E, ve denediğin şeylerden birebir tadım, lezzetini bildiğim için gerçekten heyecanlı oldu benim için burada karşılaşmak. O evet, sor, Ben söyle. de heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir heyecan ama. E, Pazar gününün. Bu saatinde yani Açık Radyo'da yani bu heyecan da herhalde burada yaşanıyor. Kapısı açık ya işte herkese açık, gönlü açık, yüreği açık. <gülüyor> evet ben buraya niye geldim onu söyleyeyim mi? Lütfen. Tabii, şimdi ben 95 yılında Açık Radyo'nun ilk yayına girdiği günlerde böyle çok değişik gelmişti bana. Ee, ...hani nedir, bir sürü radyo kanalı var... Ee, ...dinlesem mi, dinlemesem mi derken... ...o günden bu yana... ...böyle çok sadakatli... ...çok vefalı bir açık radyo dinleyicisiyim. Ee, yani bana çevre bilincini... ...nasıl... E, ...yaşanacağını... ...yani bu konuda günlük haklarımızın ...neler olduğunu falan... ...böyle e, çok... E, ...anlayabileceğim bir üslupta... ...tane tane... Sağolsun Ömer Bey, hep anlatıyor, Çok halen başlıyorum. de anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani tekrar günlük yaşamda insani haklarımı da e, bana öğreten öğretirken ama hani öyle sıkmayan, hani didaktik değil, işte yasal e, haklarımı bilen ve ayrı, aynı zamanda eğlendiren, e, işte o ilk e, günlerde e, ...Age Halının mutfağından diye bir program vardı. Ee, bu çok güzel bir yemek programıydı o Agi Hala, kimse çok merak ediyorum. Ee, Agi Hala'nın mutfağına e, yani habersiz gidiyorlardı. Hani Agi Hala bilmiyor hani mutfağa konukları gelmiş. Ama arada bir şüpheleniyordu. Ee, ya siz gene şimdi bir yerlerden ses alıyorsanız bak sonra fena olur külahları değişiriz <gülüyor> gibi. Ee, böyle e, içine alıveren e, programlar. ...ve işte böyle bir tutkulu bir halde... ...veya işte müptelası olduk... ...diyelim, iyi bir müptela... E, ...müptelanın en iyisi... ...diyeyim, heyecan... E, ...age hala da aslında... ...adı değildi aslında... ...bir tasarımcı arkadaşımızın... ...biz... Tam ...laf arasında konuşurken... ...ha neden olmasın diye ortaya çıkmış... ...daha ilk yıllardan bir problem... ...onun age dediği kendi halası... ...o age diyor... Halasını ama Agi halanın mutfağı kaldı. O çok güzel Karadenizliğe mutfağı <gülüyor> yapar. Bir bilge bir kadındır demişti e zaten, arkadaşımız. Evet. Ve sonuçta biz tamam o zaman Agi hala diye kaldı adı yani. <gülüyor> e, ya şimdi böyle direkt anılara girdik. Onuncu e, evet. yıl ya. E, <gülüyor> şimdi bir de felsefe gibi hani bizi zor hani günlük hayatta... ...yürüyen, koşan, ne bileyim hareket eden insanlar olarak pek e, bize zor e, girilen bir alem. Bunu sevgili e, Oruç Aroba, filozof dedikoduları dedi, bizim hayatımıza yani anlayabileceğimiz bir lisanla anlatmaya başladı. Ve biz ona da hani girilemeyecek kadar zor bir alan olmadığını anladık. Ee, oğluma çok selam ediyorum buradan Özgür'e. <gülüyor> 120 dakika klasik müzik ve çağrıştırdıkları diye bir program vardı. Ee, i̇şte o Özgür o 100 dakikadan sonra filan artık ben de bir şey çağrıştırmaya <gülüyor> başladı <gülüyor> diyordu. O da bizim ailenin içinde öyle bir Günaydın Özgür. Günaydın. <gülüyor> Ee, bir de tabii sevgili Muammer Ketençoğlu'nun hala devam ediyor işte Tuna'nın beri yanı biz Tuna'nın beri yanından e, müzikleri de duymaya başladık. Yani e, bu kadar birkaç kelimeyle birkaç cümleyle e, anlatılacak gibi değil tabii bu 10 yıl bu, bu süreç. Ama ben hani bunları çalıştım geldim. Evet, <gülüyor> 10 yıl diye aslında 18 yıldan bahsediyoruz tabii. 18 ile yakın bir süre Radyo'nun kuruluşu 10 yıl sadece destek projesinin 10 evet, olmuş aslında evet. müthişmiş. Bu arada hemen şeyi de söylemeden geçmeyeyim. Age Hala arkadaşımız Gülizar Çepoğlu'nun şeydi halasıydı Halası. ve bize Aa, onun Selam olsun. tasarımcı çok selam o, olsun e, onunla başladık bir de sözü geçen e, haklarımız diye bir program ilk e, açık e, gazete başladığı zaman ilk açık radyo yayına geçtiği zaman işte Sema Temizkan'ın da sözünü ettiği bu e, her gündelik hayatta e, hukuk devleti e, hu, hukukun üstünlüğü esasına dayanan ...her türlü hakkımızın neler olduğunu ve nasıl savunmamız gerektiğini çok net bir şekilde anlatan da... ...İştar Gözaydın'ın evet, kısa bir programıydı. Ona da buradan bir günaydın da ona diyelim. Günaydın İştar. Evet ben radyo bizim yani biz insanların hayatında o kadar önemli ki... ...şimdi yanımda iki delikanlı oturuyor. <gülüyor> ben ben <gülüyor> daha böyle Al, geçmişe doğru... Benim aldığım en iyi itifat herhalde bu. Benim içinde gerçekleri <gülüyor> söylüyor. Evet. Bizim benim çocukluğumda annem gibi sevdiğim Nevriye Anne beni büyüttü. O Nevriye Annenin evi vardı Mecidiyeköy'nde. Gerçekten bir köye gitmiş gibi olurduk Şişli'den. O zaman 27 Mayıs... 1960 yılında 27 Mayıs e, ihtilalini o Köy e, ahalisi e, meydana çıktılar. Bir düğün salonunun e, camının oradan üst katından uzatılan hoparlörden e, bu ihtilalin haberini dinledik hep beraber. Hı hı. Ben çocuktum. Daha sonra Kıbrıs olayları. Ee, tabii ben çocuk olduğum için çok kısa boyluyum. Yanımdakiler çok büyük. Ee, düğün salonunun camı da yukarıda. Sadece şey duyduğumu hatırlıyorum. Taksim ya Taksim ya Kıbrıs ya Taksim. Ya bir Taksim türlü... ya ölüm bir de öyle bir laf vardı. <gülüyor> evet herhalde işte. <gülüyor> <gülüyor> ee, radyo çok önemli gerçekten. Ee, biz orada geleceğimizin ne olduğunu hani ben çocuk yaşımda anladım ya da anlamadım. Ee, onun için e, Açık Radyo... O e, sıcaklığı da estiriyor bana çoğu zaman mesela arkası yarın biz çocukken yine anneannemle Mısır apartmanında e, arkası yarınları kaçırmamak için günlük işimizi ona göre ayarlardık yani işte kahvaltımızı e, ne bileyim yapılacak işleri e, arkası yarın bir sonra bir baktım açık açık radyoda da var yani bir türlü Ayrılmak isteseniz de ayrılamıyorsunuz açık radyodan. Onun için e, gerçekten ileriye doğru desteklemek gerekiyor bu radyomuzu. Ben... Tam da lafı gelmişken Sema bize dinletmek için bir şey getirdin mi? Bir hazırlığın oldu mu? Evet yani yine açık radyoda duyduğum bir sesti bir seslerdi ya da topluluktu diyeyim. E, bu arada tabii bu... CD işte kaset mi her ne deniliyorsa onlara pek dijital e, terimleri beceremiyorum. E, bence açık radyoyu... <gülüyor> da desteklemeleri gerekiyor. Çünkü biz oradan dinledikten sonra ...Kızıma Özleme de selam. Habire ararız Bilmiyorum. o müzikleri. E, arardık yani işte 18 yıldan beri ben 10 yıldan beri deyince <gülüyor> bu destek programını hep e, programladım kendimi. Aslında 95'ten bu yana e, tanışıyoruz biz Ömer Bey'le birebir de hani o habitat sürecinde toplantılarda e, rastlaşırdık. Evet. <gülüyor> Güzel. Ne ee, ...Radyo Tarifa'dan... E, Oo, ...yanlış söylemiyorsam... De. ...El Cuindo. ...evet bir zamanlar bizim... E, ...Açık Radyo'nun... ...Milli Marşı gibi bir şey olmuştur Radyo Tarifa... ...yani evet. dünya müziğine... ...ilk açıldığı... ...noktadan, pencerelerden biridir... ...Açık Radyo e, aslında... ...ve onun da ilk örneklerinden biri... ...şimdi size söyleyince hatırladım... Evet, ...Radyo Tarifa'yı dinleyeceğiz... ...dinlerken... Sema burada sizin desteğinizi rica etmek için burada Sema Demizkan temizkan desteğinizi rica etmek için burada Sema bir de telefon numaramızı senden söyleyelim ve Tabii. desteklerimiz de gelmeye başlasın. Tabi hemen 0212 343 41 41'den desteklerinizi bekleyelim. Birlikte olalım. <gülüyor> Despierta el alba. Esta calle la ronda los que la guerra y por la los motos. Te miro yo te remiro, se te la, palpita, la noche y son. Yi esta gece, yoz voy a verte y en el bar de tu casa. İzlediğiniz için Radyo Tarife ya da Radyo Tarifa adı adı da Radyo geçen ilginç bir grup Tunus Faslı galiba iyi bilemiyorum şimdi hatırlamıyorum. Evet ya. daha Afrika bölgesine yakın bir evet, bölgesindeymiş. Magrib. Evet, Sema Temizkan'la birlikteyiz. Dinleyici Destek Projesi'nin son gününde özel yayının içindeyiz. ile birlikte söyleşmeye devam ediyoruz. Aslında e, şimdi önümde bir kitap var. Onun da giriş kısmına e, radyo tarifayı dinlerken baktım. Sema Temizkan Turşu Ata Usulü 60 geleneksel tarif kitabında. Biyografine baktığımda e, sen aynı zamanda radyocusun. Evet. Yani e, evet işte sadece yemek konusunda e, öyle e, paylaşma koşuma gidiyor. yani konuşarak ya da yazarak evet. Az buz bir alan değil. Çünkü şu anlamda az buz bir alan değil. Açık Radyo'nun ilgi alanlarına baktığımızda yemek ve yemek kültürü de önemli bir alan. Özellikle e, küresel iklim kriziyle e, cebelleştiğimiz şu evet. günlerde ya da şu evet. yıllarda yemek kültürü çok önemli bir yerde duruyor. Tüket, ne, neleri tüketeceğiz? Neleri ne zaman tüketeceğiz? Ve bu anlamda işte e, ekolojik pazarla kurmuş olduğumuz ilişki ki onlarla da bir program yapmıştık burada özel yayın esnasında. Sen bu bu, e, iklim krizi ve yemek kültürü arasında bir ilişki mutlaka kuruyorsun durmaya. Nasıl kuruyorsun Sema? Tabii. E, yani e, her yani yağmur yağıyor. E, iyi bir yağmur değil işte. Bugünlerde İstanbul'da bir çöl tozları var. hep Hepimiz kendimizi çok kötü hissediyoruz. Yani benim bu Elim sarılı ama hiçbir evet. şey yok. Şurada bir eklemimi etkiliyor, ne bileyim her türlü hücrelerimi etkiliyor. Tabii ki bu e, toprakta yetişen ürünleri de etkiliyor. E, Geçerlerde ben bir film izlemiştim Monsanto'nun Dünyası diye. O Monsanto bizim e, insanlık olarak e, çok canımızı yakıyor işte zaten. E, Obama da maalesef e, teslim olarak onu imzalamış. O. Bundan sonra ne olacak ne bitecek? Denet, denetim olmayacak o Monsanto'nun e, genetiği, genetiğiyle oynanmış genetik olarak değiştirilmiş tohumlarının da kullanılmasında herhangi bir denetim olmaması yönünde yeni bir yasaya da imza attı. Obama'nın onayıyla da geçti yani. Evet e, <gülüyor> yani bu konuda tabii ki biz e, böyle daha duyarlı yani biz değil hepimizin duyarlı olması gereken bir konu. ...çünkü sabah kalkıyoruz... ...bedenimiz su istiyor... ...veya işte çay istiyor... ...peynir istiyor... ...bütün bunlara kadar... ...gözlerimizi dört açmamız gerekiyor... ...yani yiyen ve yapan... ...yazan, okuyan kişiler olarak... ...ben yemekten söz ediyorum... Evet... Ee, ...şöyle bir şey yapalım... ...yani benim önerim budur... ...dinleyicilerimize bir hizmet verelim... ...bir başka hizmet verelim... Ee, ...söyleşinin son dakikalarına geldik. Ben çok seviyorum. Radyo şu anlamda başka bir bakış açısıyla... ...sanki böyle plastik sanatların konuşulmasının güç olduğu... ...yemek tarifinin güç olduğu bir yermiş gibi gelmesine rağmen... ...hep tersini yaşıyoruz burada radyoda. Ee, öyle bir hayal gücü yaratıyor ki bu tarifler... ...ya da e, gözle değerlendirilebilecek şeylerin... ...sesle de mümkün olabileceğinin iyi bir ispatı oluyor. Bu ispatı Sema birlikte yapalım şu anda. Son olarak senden bu kitabında hemen... E, ...pratik bir yolda yapabileceğimiz bir turşu tarifiyle bu bölümü sonlandıralım istersen. Dinleyicilerimize de böyle bir hizmet vermiş olalım. Verelim, memnuniyetle. E, hemen e, şu anda elimizin altında lahana var. Lahana evet. gerçekten çok yararlı bir, bir, bir sebze. Biz insanlık için. E, bir lahana turşusu... Beyaz mı, Beyazı evet. da karası da hepsi yararlı. E, faydaları çok, nimetleri de çok... Ee, yani çok basit diyeyim kaya tuzu buluyoruz e, piyasadan e, kaya tuzu iyi bir su e, klorlu olmayan e, iyi bir su ve işte e, bizim becerimize kalıyor yani bir kilo lahanaya dört e, kaşık e, kaya tuzu ve üstünü lahanayı doğrayıp Kavanozlara taş pardon cam kavanoz özellikle benim eğer ben tarif ediyorsam öyle bir hakkım var diye ya düşünüyorum. Tabii, cam kavanoza doğradığımız lahanaları e, koyalım iyice yıkayalım <gülüyor> falan dememe gerek yok e, üstünü o iyi suyla doldurup doğrayalım. E, Dört da tuz atıp kapattığımızda bir on gün onunla başlayalım flört etmeye. Bir bakalım dışarıdan bakalım ee, kapağını açıp bakalım taşmışsa. Sonra lahana turşumuz hazır oluyor. Sadece bu kadar yani. Bu kadar. Bütün 10 günde tamam alıyor. Evet o bir fermente olmasına hani o tuzla sebzenin işte suyla buluşmasına birbirine geçmesine izin vermemiz gerekiyor. Ee, ve bu tabii turşu, e, bu lahana turşusunun turşu olduktan sonra da yemeği çok güzel oluyor. Onu da ayrıca söylerim, söyleyebilirim. Lahana ee, yemeğini yapıyorsun turşudan. Evet, evet turşudan. Ee, yani yine ıspanak pişirir gibi e, bol zeytinyağında soğanı kaburup o lahanaları da böyle pişirdiğimiz zaman bir de ince bulgur döktüğümüzde çok keyifli bir yemek oluyor. Ya yani öneririm. Çok evet. iyi fikir. Turşu evet. aşı öyle mi? Evet. evet. Karnım guruldamaya başladı. <gülüyor> evet. Evet dinici destek projesi özel yayında Sema Demizkan, Temizkandı stüdyo konuğumuz e, Atasule 60 geleneksel Tarif kitabı da Turşu Üsne kitabı da geçen sene çıktı. Hay Kitap'tan yayınlandı. Çok çok teşekkür ediyoruz misafirimiz olduğun için ve burada destek projesinin bir parçası olduğun için Sema. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, bir parçamız daha olacak. Ben evet. e, yaklaşan Hıdrellez günlerine ...o şarkıyı bütün dinleyicilere yollamak istiyorum... ...buradan Açık Radyo'nun aracılığıyla... İyi günler diliyorum... Hangi şarkı? Jelem Jelam diye... ...Koçhane... ...çok güzel... ...bir de telefon numarasını verirseniz... ...evet tekrar... ...ben tabi telefon numaraları... ...telefonların sesini duymadım da... ...pek etkili olamadığımı düşündüm... ...0212... ...343... ...4141...